Asr suresi Necm 27 Yaşadığınız çağın insanlık hali kanıttır ki iman eden, düzeltmeye yönelik işler yapan, hakkı tavsiyeleşen, birbirinin olmazsa olmazı sayan, öğütleşen ve sabrı tavsiyeleşenlerin birbirinin olmazsa olmazı sayanların, Öğütleşenlerin dışındaki tüm insanlar kesinlikle tam bir kayıp, zarar, bunalım, acı içindedir.